Biz burada bu gece, 100 yıl önce tutuklanarak ölüme gönderilen aydın şair, yazar, onların seslerini duymaya ve duyurmaya çalışacağız. Yüzyıl önce savaş vardı. Bütün Avrupa, Kafkasya ve Orta Doğu, nüfus ve paylaşım mücadelesinin acılarını çekti. Siyasi liderlerin başlattığı bu savaşlarda her ırktan ve her inançtan insanlar hayatlarını kaybettiler. Savaştan sonra yeni sınırlar çizildi. Yeni devletler tarih sahnesine çıktılar. Bu yeni sınırlar içinde yaşamaya başlayan toplumlar yaralarını sarmaya uğraştılar. 2000 yıldır Anadolu'da yaşayan Bu topraklarda sosyal, kültürel, iktisadi değerler yaratan bir halk ve onunla birlikte kadim Batı Ermeni kültürü bu süreçte dağıtıldı, yok edildi. Sağ kalanlar için geri dönme, ülkelerinde yaşama kapıları açılmamak üzere kapatıldı. Ermenilerle birlikte İstanbul'da ...Trabzon'da, Harput'ta, Diyarbakır'da ve Van'da... ...bu toprakların bizi besleyen en güçlü kültür katmanlarından birisi yok oldu. Öldürmeselerdi, memleketimizin farklı köşelerinde... ...daha fazla yazar, şair, mimar, sanatçı yetişecekti. Bu topraklardaki hayat... Sadece Ermeniler için değil, Ermeni olmayanlar için de daha renkli, daha huzurlu, daha yaşanılır olacaktı. Ve geçmişle gerçekten hesaplaşılabilseydi, belki de 6-7 Eylül olayları hiç olmayacaktı. Dersim'de, Kahramanmaraş'ta, Sivas'ta katliamlar yaşanmayacaktı. Ermenilerin malını gasp etmenin helal olduğundan, inanılmasaydı, hak ve hukuk normlarının sadece çoğunluk için değil, herkes için geçerli olması gerektiğini çok daha öncesinden anlayacaktık. İnsanların farklılıklarıyla birlikte eşit yaşadığı, hukukun hükmettiği, özgürlüklerin tehdit altında bırakılmadığı bir memleket isteyen biz aydınlar, yazarlar, sanatçılar olarak 1915'te işlenen suçların sonuçlarını ve bu ülkede Ermenileri kaybetmiş olmanın boşluğunu her gün biraz daha fazla hissediyoruz. Bu duygu ve yapılanlardan duyduğumuz utanç onlar için ve ülkemiz için adaleti aramak yolunda bizi daha fazla sorumlu kılıyor ve bize daha fazla güç veriyor. Bizi kendi gerçeğimizle yüzleştiren, bize kendi hikayemizi anlatan Ermeni aydınların anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.